Ağzı billahi minneşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu selamu ala rasulina muhammedin ve ala ve sahbiyyel ve Bundan önceki dersimizde son okuduğumuz ayet-i kerimeyi hatırlayacak olursak, bir örnek ile alakalıydı, önceki ayetlerde de geçmişti benzeri örnekler. Diyor ki Meselül Fariqayni Estaizu billah Meselül Fariqayni Kel A'ma vel Asam Vel Basiri Vel Semih Bu iki fırkanın Yani birisi mümin Diğeri kafir olan iki fırkanın misali Gözü kör Ve sağır Kulağı sağır ile Gözü gören Ve işiten Kulağı işiten kimseye benzerler Kafirler Hakka karşı kördür Hakkı görmezler Görmek istemezler Hatta görülmesini dahi istemezler Çünkü Nasıl ki yarasa ışıktan Aydınlıktan rahatsız oluyorsa İlahi davetin, tevhidin, kısacası İslam'ın karşısında duranlar da aynı şekilde haktan, hakikatten, İslam'dan, peygamberlerden ve peygamberlerin davasından, peygamberlerin davasını dile getirenlerden, o davaya insanları çağıranlardan, o dava için çalışıp didinenlerden rahatsız olurlar. İstemezler. Onun için görmezler, görülmesini istemezler, kör ve sağır gibidirler. Ama gözü gören, yani hakkı gören ve hakkı işitenin durumu ise Cenab-ı Allah'ın normal gören ve işitenden farklı bir hali vardır. Şimdi bizim fiziksel olarak ilahi kanun gereği bir vakamız var. Zaman geçtikçe görme kuvvetimiz de yaşlandıkça işitme gücümüz de ne yapar? Geriler. Zayıflar. Hatta Rabbim imtihan etmesin bazılarında tamamıyla körelir. Bu fiziksel güçler. Ama Hakk'ın görülmesi ve işitilmesi daha farklıdır. Ellezinehtedu <gülüyor> zednahu Hüde diyor Cenâb-ı Allah. Hidayet bulanların biz hidayetlerini daha da artırırız. Yani hakkı görmek ve duymak, işitmek, ona kulak vermek, senin hakka olan dikkatine, bağlılığına göre gittikçe senin görmen, hakkı görmen, haktaki basiretin ve hakkı işitmen, dolayısıyla haktan yararlanman, ...daha da ileriye gider. Buna karşılık... ...hakka karşı... sağır ve kör kesilenler ise... ...onlar da hakka karşı durdukça... Allahü Teala da... ...dalaletlerini, sapıklıklarını arttırır. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesinde bunu görebiliyoruz. Şimdi... ...bu iki örnek... Hakka karşı sağır ve kör olanlarla hakkı gören ve işitip onu tabi olanlar iki ayrı gruptur. Bu iki ayrı grup Adem aleyhisselamdan itibaren ve ondan sonra ilk risalet ile görevlendirilen Muh aleyhisselamdan itibaren hep var ola gelmiştir. Kıyamete kadar da ne yapacaktır? Var olacaktır. İşte surenin bu 24. ayetine kadar son gördüğümüz geçen dersimizde adeta surenin bir girişi yapıldı. Şimdi bu giriş çerçevesinde sure ne olacak? Beşeriyetin davet tarihi, peygamberler tarihi de bizi ifade neredeyse dolaştıracak. Peygamberler tarihinde görenlerin Hakkı görüp işitenlerin ve hakka karşı sağır ve kör kesilenlerin akıbetlerini beşeriyet tarihi boyunca çeşitli şekilleriyle bize gösterecek. İlk Resul ve gerçekten hak uğrundaki mücadelesinde müstesna bir örnek teşkil eden bir yüce peygamber olması hasebiyle bu surede önce Muh. Aleyhisselam'ın davet duruşu ve davet edişi kafirlerin ona karşı duruşuyla görüş karşılaşıyoruz. Muhammed Aleyhisselam'ın kıssasının yer aldığı Araf Suresi, Nuh Suresi, şu Araf Suresi ve benzeri diğer sureler arasında farklı tafsilatı ihtiva eden bir kıssayla karşı karşıyayız ki Tufan kıssası bunu devamındadır. Tufan hadisesi burada açık olarak etraflı bir şekilde mevzu bahis edilecektir. 25. ayet-i kerime şöyle başlıyor diyor ki Estaizu billah Ve lekad erselne Nuhan ile kavmi Kesin bir ifade ile başlıyor ayet-i kerime Lekad <Sessizlik> Lam, Arapçada buna kasem diyoruz biz buna. Yemin manasındadır. Yemin olsun ki biz Nuh'u kavmine Rasul olarak gönderdik. Yani kimse yalan yere peygamberlik iddiasında bulunamamıştır, bulunamaz bulunmuşsa allah Teala onu bir şekilde cezalandırmış veya rezil ve rüsva etmiştir. Onun için biz ruh durup dururken kendiliğinden bu göreve kalkışmadı. Kendiliğinden kalkışsaydı zaten 950 yıl bu işe dayanamazdı. Dayanamaz. İlahi teyid Risalet gibi bir görev neticesinde getirdiğinin hak olduğundan emin olma duygusu olmasa kesinlikle Nuh Aleyhisselam'ın veya bir başka Rasul'un kavimlerinden çektikleri sıkıntılara yalanlamaya, katlanmalarına imkan olmaz. Bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz farz edin. Siz ona doğru bir şey anlatıyorsunuz ve doğru olduğundan eminsiniz. Arkadaşınız size inanmıyor. Benzeri bir hadiseyle mutlaka karşılaşmışsınız her biriniz. Ne kadar kızdığınızı hatırlıyorsunuz herhalde. O arkadaşınızın veya muhatabınızın, sizin söylediğiniz o doğruya, emin olduğunuz o doğruya inanmaması size ne kadar ağır gelmiştir kim bilir. diyorsunuz çok basit bir şey. Hatta siz doğruluğundan emin olsanız bile doğru olmama ihtimali de var. Buna rağmen o sözünüzün doğru gibi karşılanmaması sizi rahatsız ediyor. Haklısınız da. Üzüyor. Belki de kızdırıyor. Belki de ifadenizde küplere biliyorsunuz. Düşünün ki peygamberler biz insanlara öyle hakikatleri tebliğ ediyorlar ki onların bu hakikatleri bilmeleriyle bizim bu hakikatleri bilip hakikatlerinden emin olmamız arasında dağlar kadar fark var. Peygamberler aldıkları vahiy sayesinde kendilerine tebliğ edilen ve kendilerinin beşeriyete insanlığa tebliğ ettikleri hakkın katıksız gerçek hakikat olduğundan ifade yerindeyse, bütün hücreleriyle, bütün zerreleriyle, serapa emindirler. Bunun ötesinde bir sözün veya bir hakikatin doğru olduğuna inanmaya imkan ve ihtimal yok. Peygamberlerin kendi getirdikleri davaya, Olan imanlarının ötesinde iman mümkün değil. Onlar hakikate bu kadar inanıyorlar, doğruluğundan bu kadar emin. Üstelik az önce biz insanlarla alakalı verdiğim örnekten farklı olarak bazen bizim doğru zannettiğimiz hakikatle örtüşmeyebilir, doğru olmayabilir. Fakat onlar getirdikleri bu tebliğin hakikat ile birebir bir örtüştüğünden de son derece emindirler. Bu vaziyette bir iman ve bir itminan sahibi olan rasuller ve bu arada kıssada mevzu bahis edilen Nuh aleyhisselatüsselam Aramızda Nuh Aleyhisselam'la aramızda kim bilir kaç bin sene geçti. Fakat Kur'an-ı Kerim bize onu öyle anlatıyor ki adeta onun mücadelesini, onun yaşayışını, onun tebliğini, onun sıkıntısını olayı anladığımız ve idrak ettiğimiz nizbette tasavvur edebiliyoruz. Kur'an o kadar canlı, o kadar hareketli anlatıyor hadisi çünkü ortada bir Nuh Aleyhisselam var ve bir de onun kavmi var ve Nuh Aleyhisselam'a kavmine bildirmek üzere verilen bir risalet var. Vahyi biliyorsunuz, Resulü biliyorsunuz, tanıyorsunuz risalet ne demektir biliyoruz, tebliğ ne demektir biliyoruz. Bildiğimiz oranda biz bu olayı kafamızda, zihnimizde adeta canlandırabiliyoruz. Bu peygamber, bu yüce Rasul ne diyor kavmine? İnni lekum nadirum mubin. Ben size, sizin faydanıza olmak üzere, oradaki lekum aynı zamanda menfaat ifade ediyor. Hani lehe mekesebet ve aleyhe mektesebet var ya, kazandığı iyilikler onun lehine, yani ben sizin lehinize, sizi sizi bekleyen uhrevi ve dünyevi tehlikelerle apaçık bir şekilde uyaran bir kişiyim. Benim uyarıcılığım da öyle. Kahinlerin söyledikleri gibi, medyumların söyledikleri gibi, her iki tarafa da çekilecek veya falcıların söyledikleri gibi her iki tarafa çekilecek türden ifadeler taşımıyor. Benim ifadelerim açık ve nettir. Diyorum ki size benim getirdiğim davaya iman ederseniz gemime biner ve kurtulursunuz. Benim getirdiğim davayı inkar eder ve karşı durursanız helak olursunuz. Açık bir ifade. Onun uyarısı böyle. Ben size size sizin menfaatiniz için Sizin faydanız için Sizi apaçık bir şekilde uyaran bir kimseyim Uyarımda kapalılık yok Üstü kapalı bir ifade yok Uyarsanız iyi olur Uymasanız ne yapalım falan öyle bir şey yok Sizi iki arada bir derede bırakmıyorum Size izlemeniz mümkün olan iki yolu da mahiyetleri ve neticeleri itibarıyla açık ve seçik bir şekilde ifade ediyor. Uyarmak böyledir. Tehlikeyi de tamamen haber veriyor, açık açık. İşte diyor, getirdim. Ne yapmazsanız benim tehlike uyardığım tehlikeye düşar olacaksınız. Ben sizi sizi neye davet ediyorum ve neyi kabul ederseniz tehlikeden kurtulacaksınız. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Nuh Aleyhisselam'ın söylediğinin aynısını söylemiştir. Nuh Aleyhisselam da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olarak kendisinden şu kadar bin yıl sonra gelecek olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söyleyeceğinin aynısını kavmine tebliğ etmiştir. Nedir? اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Ben Resul olarak size bir mesaj getirdim. Nedir? Allah'tan başka ibadet etmemenizi söyleyerek geldim. Bunu size söylemek ve sizi buna çağırmak üzere geldim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam başka bir şey söyledi mi? Musa aleyhissalatü başka bir şey söyledi mi? İsa aleyhissalatü başka bir şey söyledi mi? Yusuf Aleyhisselam başka bir şey söyledi mi? Hangi peygamberi alırsanız alınız. İster Kur'an-ı Kerim kıssalarından bahsetsin, ister etmesin. Muhakkak olarak bir kişi peygamberse mutlaka o da La ilahe illallah Muhammedun Resulullahı getirmiştir veya La ilahe illallah Nuhun Resulullah Aynı şeydir. Bakın başta ne dedi? Ayet-i Kerime andolsun biz Nuh'u kavmine Resul olarak gönderdik. İşte bu Risalet. Ondan sonra ne dedi peki bu gelen Nuh aleyhissalatu vesselam? Kur'an bu peygamberleri bu Resulleri bize o kadar güzel tanıtıyor değil. Az önce onu da söyleyecektim unuttum bunu şimdi hatırladım söyleyeyim. Bu tanıtım bizi adeta ayrıca o peygamberleri bize sevdiriyor. Onlar da inşallah bizleri sever. Onların sevgisine ihtiyacımız var. Onların sevgisi bizim için çok değerlidir. Dünyada ve ahirette çok kıymetlidir. Çünkü onlar bu yüce peygamberler bu kıssalarıyla bizim için yol azığıdır. Yalnız Rasul için değil, Rasul için bir yol azırgiyken, bir teselliyken, bunun bir manası da budur, ey Muhammed, Ali vesselam. Nuh, kavmine böyle gelmişti, sen de böyle geldin. Gördüğü her türlü olumsuz tepki ve karşılık, Nuh aleyhisselamı İzlemesi gereken davet yolundan ne yapmadı? Geri çevirmedi. Çevirmek şöyle dursun duraklatmadı bile. Duraklamasına bile sebebiyet vermedi. İşte bunlar senin yol azığındır ey Muhammed Ali vesselam. E Muhammed aleyhissalatü vesselam böyle bir yol azığı ile teselli bulmuşsa biz bu azıktan istifade etmeyecek miyiz? Bizim buna ihtiyacımız olmaz mı? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için bu bir defa gerekliyse bizim için milyon kere gereklidir. Onun için bu bu yüce azık düşünün yolda gideceksiniz azığınız yok uzun yolda çölde yolculuk yapıyorsunuz telef olursunuz. İşte cahiliye karşı kıyamete kadar müminlerin peygamberlerin davetini yüceltmek isteyen o davet yolunda ilerlemek isteyenlerin çöldeki azığı budur. Cahiliye çöllerindeki azığımız bu yüce peygamberlerin kısmı. Onlar bizim için çok fevkalade, ileri derecede bugünkü tabirle motivasyon unsurlarıdır. Bunlar bizi şarj ediyorlar. Bunlar bize kararlılık veriyorlar. Bunlar bize güç veriyorlar, azim veriyorlar cahiliye karşısında direnme gücünü, metanetini kazandırıyorlar. Onların mücadeleleri o kadar mübarek ki, Kur'an, 14 asır önce nazil olan Kur'an, onların asırlarca önce, on asırlarca önce giriştikleri mücadelelerini baki, kıyamete kadar baki kalacak tablolar halinde, son indirdiği en şerefli kitabında bizlere arz ediyor. قصصları hikaye diye okuyup geçmeyelim. Çünkü Cenab-ı Allah bundan sonra gelecek olan Yusuf Suresi'nde ne diyor? Saydu billah nahnu naqsu aleyke ahsan kasası qasasi bima ohayna ileke hazal Biz sana bu Kur'an'ı vahyetmek suretiyle Anlatılacak kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Bu kıssaların güzellikleri çok. En güzel anlatımlar. Ee, bir zamanlar cahili eserleri romanlarıydı bilmem neleriydi vesairesiydi. Klasikler adında adı altında İslami kaynakları alternatif olarak sundular millete. Yaptılar. Ha Okumaya bu klasiklerin bilmem ne var ayrı bir şey. Biz bunların Kur'an'a ve Kur'an kıssalarına alternatif olarak tercüme ettirilip devlet eliyle en ucuz fiyata satılması ayrı bir şeydir. Cahiliye dönemindeki insanlar, karakter aynı. Velid bin Muhire toplardı Mekkeli müşrikleri etrafına. Derdi ki, Muhammed size geçmişlerin masallarını anlatıyor. Gelin ben de size İsfendiyar'ın, Rüstem'in, eski İran kahramanlarının hikayelerini size anlatayım derdi. Ne kadar büyük bir benzerlik görüyor musunuz? Ne kadar büyük benzerlik. Kur'an'a alternatif desek ki ben size İsfendiyarı da anlatayım. Ama Kur'an Kur'andır. Bunlardan bir kenarda bulunsun. Dese hay hay. <gülüyor> Fakat Kur'an'a alternatif. Bu klasikleri devlet politikası olarak yayınlayanlar Kur'an'ı yasaklayanlardır aynı zamanda. Yapılan her bir işin açık ve seçik esas hikmet ve sebebini kavrayamazsak, istifade edemeyiz, zararından da kendimizi koruyamayız. Bu böyledir. Evet, gelelim Muhamed Aleyhisselam'ın uyarmasına. Ben size Allah'tan başkasına ibadet etmemenizi anlatmak, size ona davet etici, ona davet etmek üzere geldim. Allah'ın bana verdiği görev bu. Allah'a ibadet kısaca Allah'ın emir ve hükümlerini yerine getirmektir. Onlara iman edip onların gereklerini yerine getirmektir. İnni akhafu aleikum azabe yomin <gülüyor> azim. Çünkü ben sizin için ...çok büyük bir günün azabından korkuyorlar. Ne kadar şefkatli olduklarını görüyor musunuz peygamberler Korkuyor onlar için. İman etmezseniz korkarım diyor azaba uğrarsınız. Siz benim için yabancı değilsiniz. Allah beni size bu hakkı tebliğ etmek üzere gönderdi ve aynı kavimdedir. ...ben sizin iyiliğinizi istiyorum diyor. O halde benim çağrımı, benim uyarılarımı dinleyin ve kabul edin diyor. Ne karşılık verdiler? Kimler özellikle o zaman için kurulu düzenin kodamanları, o düzenin sahipleri o düzenden menfaalananlar, o düzenin işleyen çarkı kendilerinin menfaatine dönenler. Kur'an bunlara bu ayet-i kerimede ve benzerlerinde ne diyor? Mele diyor. Mele. Ayet-i kerime sonra biraz daha mele ile ilgili açıklama da yapacağız. Feqale'l mele'u'l lezîne keferû Kafir olan o ileri gelenler, o kodamanlar, o düzenden ne malananlar, kavminden kafir olan o düzenden ne malananlar, mele ileri gelenler dediler ki, evvela onu küçümsediler. Mena ra ke illa beşer doğru. Biz seni ancak bizim gibi bir beşer görüyoruz. Kelamul Hak Uride bihi batıla diyor. Hak bir sözle bazen batıl murad edilir. Nuh Aleyhisselam'a sen de bizim gibi bir beşersin dedikleri vakit gerçeğe aykırı bir söz söylemiyorlardı. Çünkü Cenab-ı Peygamber de Allah'ın emriyle Kul inemâne beşerum mislukum demiştir. Ey Muhammed'deki ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Fakat farklı bir vasfım var. Sonradan kazandığım, haşa benim kazanmadığım, Allah'ın bana lütfetti. Nedir o? Yuha ileyyâ. Ennemâ ilahukum ilahu vahil. Bana vahy ediliyor ki sizin ilahınız bir tek ilahtır diye. Yani tek bir mağbudunuz var. Diğer bütün mahmutlar batıldır. Sadece Allah'tır hak mahmut. Ona ibadet edeceksiniz diyor. İşte bunlar böyle derken sen bizim gibi bir beşersin derken Nuh Aleyhisselam'a şunu da kastediyorlardı. Sana vahiy geliyorsa bize de gelmesi lazım. Bize gelmediğine göre sana da gelmiyor. Sen yalan söylüyorsun. İşte hak sözle batıl böyle murad edilir. وَمَا نَرَاكَ تَتْبَعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ yine sen de gördüğümüz bir hususiyet daha var diyorlar. Sana tabi olanlar, sana uyanlar, senin davetini kabul edenler ancak bizim aşağılık kimselerimizdir. Peygamber'e selam diyor ki kalbinde zerre ağırlığı, kibir bulunan bir kimse cennete girmeyecek. Sahabe-i kiram soruyor. Cevaba dikkat edin. Açıklamasına dikkat edin. Sahabe soruyor. Ya Resulallah diyor. Bizden birimiz elbisesinin güzel olmasını ister. Ayakkabı bağının güzel olmasını ister. Bu da kibir midir? Peygamber hayır diyor bir hakka karşı büyüklenmek ve insanları küçümsemektir diyor. ya işte Nuh aleyhisselamın bu bedbat kavmi kibri bütün incelikleriyle yaşadılar maalesef ve yaşadıklarını da ortaya koydular evvela Nuh aleyhisselamın risaletini inkar ettiler onu küçümsediler sen de bizim gibi bir beşersin. Ne olacak ya? Sen bize üstünlük sağlamak istiyorsun. Bize vahyedilmediğine göre edilseydi bizim gibilere vahyedilirdi. Sana niye vahyediliyor ki? Kibri görüyor musunuz? E ona uyanları da ayak takımı diye nitelendiriyorlar. Öyle nitelendiriyorlar. O kadar kördürler ki imanın insanı ne kadar yücelttiğini, imanın insana ne kadar değer verdiğini idrak edemiyorlar. Bugünkü cahiliye gibi. Evet, Nasreddin Hoca'nın yekürküm ye fıkrasında dile getirdiği tema, şu cahiliyede günümüzde ...en ileri boyutlarıyla... ...birebir yaşanıyor. Adam daha sana bakmadan... ...seninle konuşmadan... ...bindiğin arabayla sana kıymet biçiyor. Veya... ...banka hesaplarıyla sana kıymet biçiyor. Veya... ...oturup kaptığın Gidip eğlendiğin veya yemek yediğin mesela veya oturduğun kalktığın yerlerle seni ölçüp biçiyor. Bundan daha büyük körlük olamaz. Dünyanın görünen kısımlarına takılmak. Kur'an-ı Kerim münafıkları nitelendirirken münafıkun suresinde evet. diyor ki konuşacak olurlarsa sözlerini dinlersin. Böyle şey konuşurlar. Ama diyor onlar diyor elbise giydirilmiş kütük gibidir. Elbise giydirilmiş kütük gibidirler. Kur'an bize insanların hakikatine bakarak değer vermeyi öğretiyor. İnsanın değeri ne bindiği arabayla ne yaptığı masrafla ne oturduğu şeyle ölçülür. Yerle mekanla ölçülür. İnne ekramekum indallahi etkâkum Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var ki hatırıma geldi. Çok çarpıcı bir hadis. Diyor ki Aleyhisselam: Vesselam, öyle insanlar var ki, iki tane üstlü altlı eski elbisesi var. İnsanlar onları görse onlara iltifat etmez. Meclislerde hazır bulunmazlarsa, yokluklarının farkına varılmaz. Ama aynı kimseler Allah'a yemin etseler vallahi bu olacak deseler Allah onu yapar. Ne kadar müthiş bir şey değil mi? İnsanlar varlıkları yoklukları belli değil insanlar arasında. Hiç var mı yok mu gelmiş mi gitmiş mi kimse onları fark etmiyor bile. Ama öyle değerleri var ki Allah'ın nezdinde. Bu olacak dedikleri zaman Allah da hay hay kulum olacak diye onlar için istedikleri gibi olayları halk eder. Ya. Ensar'dan bir kadın Enes radıyallahu anh'ın akrabası Errubey' adındaki bir kadın. Bir başkasıyla tartışırken bir dişini kırıyor. Peygamber kısas olacak diyor Ayşe A.S. Geliyor kardeşi vallahi diyor Rubey'un dişi kırılmayacak. Ya etme, eğleme. Kısas bu. Allah'ın dini bu. Vallahi kırılmayacak. Diyor. Yemin ediyor. Kadın razı oluyor. Ben kısas hakkımı da istemiyorum diyeti video istiyor, hiçbir şey istemiyorum Peygamber Aleyhisselatu vesselam diyor ki: "İnne lillahi ibadan izâ Allahu, izâ aqsama alâ Allahi diyor. Allah'ın öyle değerli kulları var ki, Allah adına yemin etseler, Allah da onların yeminlerini doğru çıkartır diyor. Değer budur. Kıymet budur. Kıymet bu. Yine aleyhissalatü vesselam diyor ki öyle kimseler var ki diyor insan nazarında diyor çok değerlidir elbiseleri çok güzel kilosu yerinde bilmem ne falan filan anlatıyor aleyhissalatü vesselam Allah nezdinde diyor sivrisinek kadar ağırlığı sivrisineğin kanadı kadar ağırlığı yoktur diyor. o halde kendimizi Allah'ın tarttığı ölçülerle tartmasını bileceğiz. Bunu öğreneceğiz. Allah'a ve Allah'ın kullarına karşı mütevazı olmak zorundayız. Alçak günün. Kimse tepeden bakmak yok. Bu müminin ruhiyatıyla, müminin ahlakiyatıyla bağdaşmaz. Küfarın ahlakıdır insanları küçümsemek. Onun için Peygamber Aleyhisselatü diyor, kalbinde kibirden zerre kadar bulunan kimse cennete girmeyecektir. Diyor. Öyle? Bu kibirle insanlar, o kibir seni maazallah kişiyi küfre götürür. Şeytanı şeytan yapan sebeplerden birisi de kibridir. Ben ondan hayırlayayım dedi. Neye göre? Delilin ne ey şeytan? allah Teala meleklere ona secde etmeyi emretmişken, sen de eğer Allah'ın bir kuluysan emrine itaat edeceksin. Burada o senden hayırlı, bu senden hayırlı diye demiyor ki, Cenab-ı ben bunu yarattım diyor Aleyhisselatü Selam. Ona secde edin diyor. Ki bir, geçen dersimizde söylediğimiz aynı zamanda kavmiyetçilik, ırkçılık, onu şeytan yaptı. Yaratılmışların tarihinde ilk ırkçılık davasını güden şeytandır. İblistir. Benim ırkım olan ateş, Adem'in ırkı olan çamurdan daha yüksektir dedi. Daha üstündür dedi. Kavmiyetçilik de bundan başka bir şey değildir. Maazallah. İşte böyle büyüklendiler Nuh Aleyhisselam'ın. Yanındaki iman edenlere. Kimler? O kurulu düzenin bozulmasını istemeyen. Dolayısıyla o kurulu düzenden menfaatleri kaybolsun, gitsin, ortadan kalksın istemeyen. Nemaları kaybolmak istemeyenler. Öyle diyor. Daha bakar bakmaz. Be'diyerra'yı diyor ayet-i kerime. Bakar bakmaz. Onların ayak takımı olduklarını gördüğümüz kimselerden başkaları sana uymuyor. Üstelik ...ve mâ nerâ lekum aleyna min fadl. Sizi, sizin bize herhangi bir cihetten üstün olduğunuz görüşünde de değiliz. Ya Nuh Aleyhisselam'ın öyle bir davası yok ki. Nuh Aleyhisselam biz sizden üstünüz demedi ki. Ne biçim alınganlık bu? Ne biçim yanlış algılama? Onun için... Allah'ım bize diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam duasında hakkı hak olarak göster ve bize ona tabi olmayı nasip et. Ya, anlamıyorlar sözleri. Nuh Aleyhisselam Allah'tan başkasına ibadet etmeyin diyor. onların lafı nereden alıyorlar, nereye getiriyorlar? Allah Allah. Cehalet işte bu. Cehalet bu. Günümüzde de kalkıyorsunuz ey insanlar İslam olun, Müslüman olun, Allah'a teslim olun. Hemen çıkıyorlar. Bunlar e, devleti ele geçirmek istiyorlar. Olan devletiniz de başınıza baksın. Ben ne yapayım sizin devletinizi? Benim devletinizle alakam yok ki. Devlet istemiyorum ki ben. Benim devleti yediğimi derdim yok ki. Benim derdim Allah'ın ile bizim de sizin de birlikte kurtulmamızdır. Bizim başka bir meselemiz yok ki. Ha. Bu din bir devleti öngörüyorsa elbette biz de görüyoruz. Nitekim görüyor. Adına ister devlet deyin, ister demeyin. ister şu deyin, ister bu deyin. İslam bir takım hükümler indirmiştir. Ve bu hükümlerin uygulanmasını istiyor. Nasıl uygularsak uygulayalım. bu bize kalmış. Ama uygulansın istiyor. Uygulamazsanız, uygulanması için gereken neyse yerine getirmeseniz mesulsünüz diyor. Veya bu uğurda çalışmasanız mesulsünüz diyor. Fakat biz bu yolla... Birilerine üstünlük taslamak niyetinde değiliz. Allah'ın hükmünü bize uygulasınlar vallahi biz onlara bu davanın hizmetçiliğini yaparız. Bu makama ben geleceğim diyenler kör olsun. Böyle bir davamız yok mu? Böyle bir davası olmaz. Biz o davada değiliz. Ama görev verilir. O ayrı bir meseledir. Konumuz o değil. Sizin bizden bir üstün tarafınızı görmüyoruz diyor. Üstelik hatta daha da ileri bir adım daha atıyorlar. Sapıklığın sonu yok ya. Bel nazunukum kâzibîn. Biz sizin yalan söylediğinizi de zannediyoruz. Sizi yalancı sanıyoruz. Kanaatimiz odur ki siz de yalan söylüyorsunuz. Bitti artık. Kibrin insanı düşürdüğü seviyelere, bataklığa bakınız. Bir defa sözü anlamamışlar, belli. Nuh Aleyhisselam ne diyor? Ben size Allah'ın gönderdiği bir Resulüm. Ondan başkasına ibadet etmeyin. Sizi uyarıyorum. Eğer yapmazsanız tehlikeli olur sizin için. Bunun neresinde kibir var? Bunun neresinde üstünlük taslamak var? Ve bunun neresi ben sizden büyüğüm dedi. Nuh Aleyhisselam'ın öyle bir davası var mı haşa? Yok. Öyle bir şey yok ki. Hayır. Devam ediyor. Nuh Aleyhisselam bakın kendisini savunmuyor. Ya kim mi savunuyor? Küçümsedikleri, ustaz af gördükleri, güçsüz, Ayak takımı diye nitelendirdikleri, kendisine iman ederleri savunuyor. Dava adamı budur. Kendisinden önce dava kardeşlerini savunur. Dava adamın özelliği bu. Kale, evvela davasının mahiyetini şey diyor. Ya kavmi, erâitüm in kuntu ala beyyinetim min rabbî düşünün bir defa diyor ey kavmim şayet ben Rabbim tarafından bana verilmiş apaçık bir delil üzereysem ve etani rahmeten min indi ve Rabbim bana kendi tarafından bir rahmet ihsan buyurmuşsa yani bana lübuvet vermiş risalet vermiş böyle bir görev rahmettir elbette fe ummiyet Buna karşılık siz onu görmemişseniz, görmeniz engellenmişse, buna karşı kör kesildiyseniz, ben ne yapabilirim? Diyor. Siz bu davadan hoşlanmamakla birlikte biz sizi buna zorla mı sokacağız? İstemiyorsunuz. Ben diyor sizi zorlama imkan ve gücüne sahip değilim. Ben size davet ederim. Üstelik bana üstünlük sağlamak istiyorsunuz öyle mi? Size göre üstünlüğün derecesi ne veya neyle vasıtası ne? Mal mülk sahibi olmaktır. Ama ben veya ya kavm eselukum aleyhim ala din alimlerinin en çok şeref duyacakları ifadelerden birisi budur. Tabi peygamberlere bu konuda benzedikleri oranda. Yani diyor ki ey kalbim ben size davetim karşılığında sizden bir mal istemiyorum. Sizden bir mal istemiyorum. İn ecriye illa Allah. Benim ecrim mi vermek ancak Allah'a aittir. Allah'a ait, O verir. Ama işte az önce söylediğim yanındakileri savunuyor. وَمَا أَنَا بِطَارِ دِلَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenleri asla yanımdan uzaklaştırmayacağım. Çünkü Peygamber Esra'a da aynı teklifler gelmişti. Şu fakir fukarayı yanından uzaklaştır bari biz geldiğimiz zaman. Nuh Aleyhisselam kovmamıştı. Kovmayacağını da söylemişti. Ey Muhammed senin de yapacağın budur bu tekliflere karşı manasın adı. Ve ey bu davanın sahipleri, tehdit davasının sahipleri yanınızda yer alanlara sonuna kadar sahip çıkacaksınız diyor. Bir manasında bu. Velakinni <gülüyor> erâkum kavmen tecelû bu kadar hakkı da açık açık söylemekten geri durmak yok ama ben sizin bilgisizlik cahillik eden bir kavim bir topluluk olduğunuzu görüyorum gördüğüm o ki siz böyle bir tutum takınmakla benim bu hak davama karşı cahillik ediyorsunuz cahillik Cahillik de büyük belalardan birisidir. Cahillik Kur'an'i tabirle hakkı bilmemek ve hakka tabi olmamaktır. Allah'ın şeriatını, kitabını, dinini bilmemek, kabul etmemek, onu tanımamaktır. Cahillik budur. Yoksa Efendim'a söyleyeyim şu formülü, bu hesabı, bu kitabı veya ne bileyim yani herhangi bir şey. Hayır öyle değil. En büyük cehalet budur. En büyük cehalet budur. Onun için İslam'dan önceki cahiliyenin özelliği eğer şu 21. asırda ve da varsa, sistemlerinde, nizamlarında varsa... Bunlar da cahili sistemlerdir. Cahili nizamlardır. Seyyid Kutlu'nun kardeşi Allah selamet versin. 20. asrın cahiliyeti kitabını yazmakla kastettiği buydu zaten söylüyor. Diyor ki diyor füzeler aslındayız, Uçak aslındayız, Şimdi diyeceğiz bilgisayar asrındayız. Şu aslındayız, Bu aslındayız. Buna rağmen sen bu 20. asrın cahiliyeti diyorsun. Evet diyor. Çünkü Cenab-ı Allah'ın Cahiliye dönemi insanlarını cehaleple nitelendirmesini gerektiren gerekçe şu 20. asrın insanında ve nizamlarında sistemlerinde de var. Onun için bu cahiliye bu cahiliyedir. Evet, burada kalalım inşallah birazdan devam ederiz.